256, numaralı konu, sahabenin Allah yolunda açlıktan dolayı yaprak yemesi ve açlığa tahammüllerine dair bazı kıssalar, evet, Resulullah'ın ashabından yedi kişi bir hurmayı emer ve düşen yaprakları yerlerdi, hatta dudakları bu yapraklar sebebiyle şişerdi, Ebu Hüreyre şöyle dedi, biz yedi kişiydik, bize açlık isabet etti, Hz. Peygamber bana yedi hurma verdi, her insana bir hurma düşüyordu, Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor, bir gün evimden çıkarak mescide doğru gidiyordu, Diyordum. Beni evimden çıkaran da açlıktı. Resulullah'ın ashabından birkaç kişiye rastladım. Ya Eba Höreyre, bu saatte seni evinden çıkaran nedir? Dediler, açlıktan başka bir şey değildir. Dedim, onlar da, biz de ancak açlık sebebiyle çıktık. Dediler, biz hep beraber Resulullah'ın huzuruna çıktık. Hazreti Peygamber, bu saatte sizi buraya getiren nedir? Diye sorunca, ey Allah'ın Resulü, bizi açlık buraya getirdi. Dedik, bunun üzerine Hazreti Peygamber içinde hurma bulunan bir tabak getirdi ve her kişiye iki hurma verdi, sonra da, bu hurmaları yiyiniz ve üzerine su içiniz, bu bugün size yetecektir, buyurdu, ben bir hurmayı yedim, birini de cebime koydum, Hazreti Peygamber, ey Bahöreyre o hurmayı niçin cebine koydun, diye sordu, ben de, bunu anneme götüreceğim, dedim, Hazreti Peygamber, onu ye, biz sana iki hurma daha vereceğiz, dedi ve bana iki hurma daha verdi.